Ve Murat Can Tombil İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Can yok bugün. Ben güzel Sönmez. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Melis Arıtman Alpe'de teşekkür ederek başlayalım. Valla evet, çok dünyanın en heyecan verici haftalarından bir tanesini geride bıraktık. İki cumada toplam 7 milyona yakın insan sokaklardaydı. Ve iklim grebine gittiler. 4, 7 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Özellikle de son ikinci cuma günü. Greta Thunberg'in konuşma yaptığı Montreal'de, Kanada'nın Montreal şehrinde 600 bin kişinin olduğu söyleniyor. Toplam Manzan nüfusu 1 milyon 710 bin kişi filan bildiğim kadarıyla son sayımlarda yani üçte birinden fazlası sokağa çıkmış. Kanada Başbakanı iki çocuğu eşiyle de birlikte katıldı ve kanada destekliyorum Greta'yla. Ve bu arada dedi. Kanada Başbakanına bir parantez açalım. Hani çok sevimli, sempatik görünüyor böyle iletişim çalışmalarıyla ama öte yandan kaldığı ülkesinde özellikle kırdızlı derdilerin yaşadığı topraklardan petrol boru hattı geçmesi konusunda oldukça kararlı. Ee, yani bize görünen başka bir yüzü var, işleyen başka bir yüzü var diyebiliriz. Evet, Greta, Greta Thunberg'le İsveçli aktivist Greta Thunberg'le de bir özel görüşme yapmış basına kapalı. Güzel fotoğrafları filan da var. Greta'nın her zamanki gibi ikinci el, elbiseleri üzerinde buruş filan. <gülüyor> Trudeau ise şık ve kravatlı tabi. Cillop gibi. Fakat şey de, her konuda katılıyorum kendisine demiş Greta'nın. Buna karşılık Greta daha sonra Greta Thunberg konuşmadan sonra E, yeterince çalışmıyor demiş. Yeter, çok doğru şey, söylemiş. Her <gülüyor> zaman olduğu doğru, çok gibi. Çok doğru söylemiş. Aynen. Evet, yani şey ilginç. Bu e, dünyada büyük bir dönüşüm başlıyor ve Greta Thunberg'in de söylediği gibi biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bize kaldı bu iş dedi. Ama biz de Greta devamını. Kuşağı. Şeyi de işte, fark ediyor musunuz? Gibi. Sizin etrafınızda da size öyle e, feedbackler geliyor mu Ömer abi? Çocukların eyleminden rahatsız olan büyükler var. Çok var. Sizin ama etrafınızda o... da var mı böyle? Hmm. Ve bunu hani bir çocuk haklarından yola çıkıp Aha. bir tarafından başka bir şekilde öyle ya da böyle bir şekilde haklı gösterme çabası da var bu fikri, bu düşünceyi. Dünyada da var bu böyle ama. Acayip ama bir servis kurulmuş çocukların... E... ...eylemlerinden rahatsız olan... ...sinirlenen büyüklere... ...Veta Thunberg Yardım Servisi kurulmuş. Çok <gülüyor> Telefon ediyorsun... ...ben çok sinirleniyorum diyorsun filan. Onları ben, rahatlatıyorlar. Yol gösteriyorlar, rahatlatıyorlar. Kuruldu böyle bir şey de. Devam ediyoruz yani. Çok güzel. E şey var şimdi... E, Çok çok büyük bir dönüşümün eşiğinde ve asla durmayacağız diyorlar. Greta e, yavaş bir Amerika turnesine, Kuzey Amerika turnesine geçti. Hı hı. Oradan da zaten Şili'deki büyük e, kop denen e, iklim e, şeyine geçecek, hı hı. zirvesine geçecek Birleşmiş Milletler'in. Öte yandan da her cuma grev yapmaya devam edecekler. ...dünya tarihinin gördüğü en büyük eylem olabilir... ...bu toplamda 7 milyonu bulan... ...insanın katılımıyla... ...ve radikal bir değişimin de... ...biz değişimiz, değişimin kendisiyiz... ...ve geliyoruz dediği gibi Greta'nın da... ...böyle bir gelişimi açıkça görürüz... Greta'nın... ...Grevci Greta'nın düşmanları... ...korkmakta haklıdırlar diye... bir yeni e, yazı da çıktı Stephen Brunney imzalı immunoloji dalında çalışan ama aynı zamanda bu işlerle ilgili bir yazar Stephen Brunney dün pazartesi günü Guardian'da yazmış. Yeni siyasi müttefikleri de kork korkmalılar çünkü çok sıkı e, geliyor dünyaya diye ...yani liberal liderler de sıralandılar... ...aferin Yaşar. ...biz seninle... ...ve şey yanılıyor sandılar değil mi... ...yani Grate halen eski dünyanın... ...kuralları ve bakış açısıyla... ...ikna edebileceklerini... Evet, ...yalanlar yani, söylüyerek... Evet, ...kandırabileceklerini... Kızım, ...oyalayabileceklerini falan düşünüyorlar... yeni kuşağı kolay olmayabilir... ...yeşil yeni düzende... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...başta olmak üzere pek çok yerde... Büyük destek alarak devam ediyor. Guardian de yani haftalık ıı, basılı abi, oranı evet. da ıı, bunu kapak yapmış. Evet yani hakikaten dünyadaki bütün gösterilerden yerlilerin, gençlerin özellikle de tabii kadınların ıı, ve kızların başını çektiği bütün dünyada da öyle. Yani Afganistan'da mesela evet, ıı, ıı, okulu bırakıp. okullarını bırakan kızlar vardı ve polis nezaretinde tabi Afganistan gibi çok zorlu bir hmm. savaşın da devam ettiği bir ülkede bunu yapman, yapma cesaretini gösteren kızlar vardı. Şey güzel bir Jonathan Watts baş çevre muhabiri Guardian Weekly'nin Generation Greta diye yani Greta nesli Greta kuşağı diye ve küresel iklim grevleri üzerine özel bir rapor yayınladılar onun imzasıyla ve uluslararası yardım kurtarma diye de bir başlık atmış, alt başlık içinde yani international rescue diyor genç insanlar rekor sayıda radikal iklim eylemine çıktılar ve politikacılarımız onları ne kadar süreyle ihmal etmeyi Gözü aldıyor oyalamayı, gözü aldılar. Bakalım diye bir giriş bir yazı. Çok ilginç aslında. Birçok yani önce problemi de on grafikte özetlemiş işte Maunaloa'daki bütün bu atmosferdeki karbondioksit parçacık sayısı 415'i de geçti. 1960'ta 200 ...300 küsürken... ...şimdi... ...415... ...geçmiş durumda, bu fevkalade... ...ciddi bir şey, endüstri devriminden... ...beri e, artıyor ama... ...şimdi 4 milyon... ...yıldır en yüksek seviyesine... ...ulaştı, son 5 yıl... ...zaten en sıcak... S sıcak yıl, ...yıl oldu... Ve sebepleri de fosil yakıt yakılması. Yani, tamamen fosil yakıt yak, yakmaktan ve bunun artmasından sübvansiyonlar da artıyor. Fosil yakıt destekleri de. Hiçbir şey de eksilmiyor aynı. <gülüyor> Bir de orman yıkımları yani hem kereste hem özellikle hayvancılık yani sığır yetiştirmek ve büyük ve küçük baş hayvanları yemek için ve aynı zamanda da soya ve palm ya için büyük bir karbon emisyonlarını ve habitat kaybına yol açıyor. Tropik ormanlarda da yıllık milyon hektarlarla ölçüldüğü zaman, mesela Latin Amerika ve Karayiplerde 5 milyon hektarı aşmış durumda yıllık e, seviye. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir şey. ve sonuçları da işte küresel ısıtma dediğimiz şey oluyor yani Hindistan'da filan akıl almaz derece 48 dereceler görülmeye başladı insanlar patır patır artık ölmeye başladılar bu arada da suyu biten ülkeler arasına katıldı öyle mi evet. yani zaten belirtiliyordu da o Orta Doğu'da İsrail ve Lübnan yüksek şeyde belirtiliyordu ve böyle bir durum var tabi buz artık buzlarda büyük bir düşüş verdi. Kuzey Buz Denizi'nde de, Grönland'da da rekor sayıda buzlar eriyor. Bu e, nehirlerin, e, şey, deniz seviyelerinin de yükselmesine özellikle <gülüyor> kara buzlarının erimesiyle çıkacak. Ve gene grafiklerle gösterilmiş. Yani sıcaklık buzları, deniz buzlarını eridikçe siyah daha koyu renkli lacivert buzların şey, yüzeyin daha çok absorbe edeceği güneş ışınlarını hmm. ve o zaman da daha fazla absorbe ettikçe sorurdukça IPCC'nin yeni bir raporu var. Yüksek. Bununla ilgili e, rapor özetle emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek evet. diyor ve 20. yüzyılın sonundan beri ...sıcaklık artışı hızının... ...ikiye katlandığını söylüyor. Ee, ve... ...yani bahsettiği şeyler... ...raporda... ...muazzam... E, ...bir hızdan bahsediyor. Yani tahmin edilenin... ...on katı hızlı erimesi demek... korkunç bir şey aslında. Evet, evet. Hakikaten öyle. Birkaç şey daha verelim. Yani Arktik bölgede öyle Kuzey Kutbu'nda. Güney Kutbu'nda da, e, şey Kuzey Kutbu'nda yine e, Grönland'da 2002'den beri, yani 16-17 seneden beri e, ölçülen kayıp 4 trilyon ton buz. 4 trilyon tuz, e, buzun kaybolduğundan bahsediyoruz. Ve ayrıca da daha e, Sıra dağlarda yüksek İkisinden hem Görlant hem Antarktika'dan yine IPCC'nin e, rakamı bu. E, veriye göre yıllık e, buz tabakasından denize karışan su 400 milyar tondan fazla. Evet işte tabii deniz seviyelerinin de hızlı bir şekilde yükseleceği bunun da önce su basmasına yol açacak birçok insanı evsiz, yersiz, yurtsuz bırakacak. Hı -hı. Ondan sonra da bir de artık bir daha su gelmeyeceği için de ne pirinç ne buğday ne bir şey ek ekilebileceği ee, mısır finan ve aç kalacağını bunun da çatışma ve savaşlara yol açacağı artık gün gibi aşikar böyle ortaya çıkıyor iyi haberlere gelince ise e, bir kere mühendislik şeyinde rüzgar ve güneş enerjisinde muazzam rekor seviyede e, maliyet azalmaları oldu ...ve birçok bir yerde artık... E, ...kömürden falan da... ...daha ucuz yenilenebilir... ...temiz enerji var... ...yani bir rakam verilmiş... ...2000'le... ...12'den... ...2020'ye de büyük bir yükselme var... ...ve 2030'da bu çok yükseliyor... ...2040'da muazzam bir seviyeye çıkıyor... ...2050'de ise de... ...artık... E, 8 bin gibi bir rakama ulaşmış. İnanılmaz bir yükselişe ulaşıyor. Ayrıca elektrikli araçlarda ve kamyonlarda da büyük bir gelişme var. Kümülatif, üstelik batarya ve plug-in dedikleri prize takarak çalışanlar işte. Bir de yeni alternatif olarak da, güneşsiz havalarda da, yani geceleri de depolamak imkanı var. Rüzgarsız havalarda da depolama imkanı var. Yani rüzgar hiç esmediği zaman bile rüzgar enerjisi yapılabiliyor. Batarya fiyatlarının da fevkalade düştüğünü gösteren Bloomberg'den alınmış hesaplar var. Lityum iyonlu batarya fiyatları tabii bir de e, ...Tibet'te ayrı bir yer açmışlar... E, ...bu raporda... ...Buzullara mı? ...Buzullara, e, Tibet platosunda... E, ...yani dünyanın... ...üçüncü kutbu... ...sayılıyor, fakat... ...şaşılacak kadar az... ...bilgi geliyor dünyaya diyor... E, Jonathan Nohut'un bu... ...haber analizi daha doğrusu... ...raportajı diyelim büyük... E, ...bu sayıdaki çok önemli... ...raporunda... ...ve çok rahatsız edici bir boyutta... ...erimeden bahsediliyor. Tabii bunun Türkiye'deki şeylerini de biliyoruz ama... ...bir iki dakika şeyden bahsedelim. Yani ortalama... ...mesela Gaya Vince yazmış bunu... ...Jonathan Watts değil. Henüz duymamış olduğunuz... ...küresel ısıtma krizi... ...şudur diyor... İma ...Himalaya dağlarındaki... ...sıra dağlarındaki buzullar... ...ve oradaki buz örtüsü... ...çok az bilgi var... ...bunun üzerinde bilgi gelmiyor... ...ortalama... ...Tibet platosunda... E ...ekstradan, fazladan... ...sıcak gecelerin... ...sayısı yılda... 40 yıl öncesine göre... ...yedi... ...gün daha artmış... ...durumda mesela... ...bu çok kaygı verici bir şey... Ve kaybolan buzulların kompanse edilmesi, tamir edilmesi, onarılması imkansız tabii. E, ve yükselen e, hararetin de tarımı çok. Kara kurum mesela hmm. dağlarındaki tarım arazilerini yani, yapılamaz hale getiriyormuş. Bu da ayrı bir şey ve bir de... Zaten tabi pirinç ekimini, dünyayı, dünyadaki hayatı ayakta tutan belli başlı nehirler var. Evet. Yani o nehirlerin temel beslenme kaynağı dağlardaki buzullar. Dolayısıyla onları kaybetmek aslında hayatı en temelinden kaybetmek anlamına da geliyor. Bu tabi bir an hemen bir anda olmayacak ama. Ee, yavaş yavaş olacak. Bunun etkilerini mesela küçük ölçekte şeyde gördük biz. Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'de de görülüyor. Örneğin Erciyes'in tepesindeki buzul kayboldu. kayboldu 10 evet. yıl önce falan. E, aşağısındaki sazlık tamamen kurudu. Kuş cennetiydi. Sonra tekrar repah yoldan su verilerek sazlık geri kazanılmaya falan çalışıldı. Ee, Cilo dağlarında da öyle oldu. Oradaki buzul da azalıyor. Kaçkar dağlarındaki buzullar Gidiyor işte e, toroslardaki buzullar gidiyor Ya falan. Bunlar 11 bin yıldır da, son evet, evet. buzul çağından çıktıktan bu yana kalan buzların bu, durumundan aynen. bahsediyoruz. Geçen ya. hafta mıydı neydi İsviçre'de e, ikinci buzulun cenazesi yapıldı, töreni yapılmıştı. Bir de, bir de işte. şimdi Montblanc'da çok büyük bir tehlikeli durum Hı. yaşanıyor. Belediye Başkanı oradan... evlerin ve yolların tahliye edilmesi emrini verdi. Çünkü böyle korkunç bir kütle kopup düşebilecek. Büyük endişe içinde turistler de soruyorlarmış. Orası çok popüler bir turizm merkezi. Montblanc'da, İsviçre ve İtalya'da. Hmm. Ne yapacağız biz? Gelelim mi gelmeyelim mi? Filan telaşı başlamış. Trajikomik diyebileceğim. Komi az bir durum var. Trajik fazla evet. Evet ama bir iyi haber de şu işte bütün dünyada başta da söylediğimiz gibi dünyanın dört bir tarafında hiç Afganistan'daki kızlardan tut mesela Sidney'de Avustralya'da Daniel Porpilyasana diye bir yerli kızla konuşmuşlar dünya liderleri diyor her yerde bize söylüyor öğrenciler okulda çalışsınlar ders çalışsınlar diyor. Ben de onları parlamentoda ders çalışırken görmeyi tercih ederim. Onlar çalışsınlar ben de okulda döner çalışırım diyor Avustralyalı kız. Yani kadınların ve kızların çok büyük rolü var her tarafta. Bangkok'tan, Tayland'dan bir başka kızla konuşmuşlar. Lili Satid Nasaran Nasarın. Ee, Biz gençiz ama aptal değiliz diyor. Oluyor. İklim bitiyor ve bizim değişime ihtiyacımız var. Daha fazlasını hak ediyoruz. Talep de ediyoruz diyor. Uh -huh, uh -huh. Yeni Delhi'den Hindistan'dan Rishika Singh diye bir kızla konuşmuşlar. En çok önemli bir nokta Parmak basmış üzerinde hiç durulmayan bu hakkaniyet ilkesi işte Paris İklim Anlaşması'nda da yoksulların, yoksul ülkelerin ve zengin ülkelerin yoksul Bu arada tek ülke kaldık kesinlikle. o anlaşmayı evet. imzalamayan G20'de evet. evet. Şey diyor en yoksullar en çok acı çekenler ıstırap çekenler zenginler tabi çok daha kolay e, hava e, işte iklim E, klima <gülüyor> cihazlarını çalıştırıp özel arabalarını da kullanarak halledebilirler ama yoksullar ne olacak diyor. Sadece o değil e, yoksulların suya erişimi de çok daha zorlaşıyor. Aynen ve kadınlar mesela metrelerce evet. yol her gün gidip su taşıyorlar. Ve e, kadınların e, bu hijyen konusu kadın ölümlerinde ve bir takım hastalıklarda çok önemli bir rol oynuyor. Evet yani çok hoş mülakatlar yapılmış böyle çoğunluğu kızlardan oluşuyor ve aklın sesleri diye tanıtmışlar. Genç insanlar neden protesto ediyorlar sorusunda mesela Afganistan'dan bir kızda biz kendi payımızı üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz gençliğimiz ülkenin gençliği olarak iklim değişikliği problemini biliyoruz onun için çalışıyoruz diyor Afganistan'dan bahsediyoruz. İşte şeyden Nathalie Kapsosideris diye birisi Johannesburg'den, Güney Afrika'dan da demiş ki, yani bundan bir çıkışımız yok diyor bu kız. Gerçek, hı hı. gerçekten karanlık bu noktada. Böyle çok fazla yiyecek falan olmayacak etrafta. Kuraklıklar, seller, doğal felaketler denilen şeyler olacak. Ve mesela Sasol diye enerji şirketi, geleceğimizi bizden çalıyor diye açıkça söylemişler ve bütün bunlar daha fazla para kazanmak istedikleri için diye gayet net söylemiş. New York'tan da Uma Natarajan diye bir kadın, kız, çocuğu öfkeliyim. İklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz. Hiçbir politika uygulanmıyor bir fark yaratmak için. Politikacılar ne isterlerse söylesinler. Bu eylemleri kendi eylemlerini destekleyecek politikalar yapmıyorlar. Plan yok çünkü zaten demiş. Cecilia Inistia'da de New York'tan bir e, kız çocuğu hı hı. yoksul siyah ve kahverengi e, derileri bu renkte olan komünoteler en çok etkileniyorlar ve marjinalize olmuş marjda kalan insanlara sınırdakileri en çok etkiliyor iklim krizi. Bu e, Yani... ...şeyler geldiği zaman... ...kasırgalar geldiği zaman... ...yardımlarına... ...kimse gelmeyecek olan... ...yani hiçbir yere gidemeyecek olan... ...yoksullar diyor... ...bu eşitsizlik durumuna da şey yapmışlar... ...dikkat çekiyorlar... ...o kadar çok bununla ilgili rapor var ki... ...gerçekten hani... ...yoksulların bu konunun faturasını... ...daha ağır ödeyeceği yönünde... ...kadınların, çocukların özellikle... ...yani o... Hiyerarşi skalasında en altta gördüğümüz sosyal sınıflar en fazla bu işin çilesini çekecek insanlar. Bu çok net bir şekilde görüyor. Çiftçiler örneğin. İşte onun için de ne istiyoruz? İklim adaleti. Evet. Ne zaman istiyoruz? Şimdi diye Hemen, bağırıyorlar. Şimdi. <gülüyor> Atlas ve arkadaşları diye. Evet, şimdilik burada bitirelim. Güzel bir kapak yapmış şarktadan, güzel Doğru. bir Doğru. röportaj da yapmış. Daha devamını da başka programlarda e, söylemeye, anlatmaya devam edebiliriz. Kapağında ben e, bizim şeye burada asıyoruz zaten. Evet. Hmm, duvarımıza. Peki, burada bitirelim herhalde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.